Evet, biraz önce de dinlediğimiz Grungdu turna bu çok ünlü yapıtlarından biri Gomidas'ın. Biraz Gomidas'ı konuşalım. Bir du, duymuşsun sen de Hasan Ersel dostumuz, evet. programcımız tam 10 yıl önce hatta 10 1 yıl önce bu işi evet. başlatmış oldu radyoda. Bununla da iftar edebiliriz herhalde. Tabii tabii. Biz sanıyorduk ki Ermenilerden başka kimse tanımıyor Gomidas'ı.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 Ee, bu 1700 yıllık Ermeni Kilisesi'nin e, ayinlerde, büyük ayinlerde pazarları ve yortuları e, kabul ettiği 10 beste varmış. Komidas bu 10 besteciden biri. İstanbul'da çok kullanılıyordu Batı e, Ermeni, Ermeni, e, Ermeni Kilisesi'nde. Öbürde de Yegmalyan. da 19. yüzyılda e, yaşamış bir müzikolog, besteci.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 İznik'teki o Çin'i geleneği Kütahya'ya taşınıyor, orada devam ediyor. Bugün hala Kütahya, Çin'i evet, ve tabii. eserleri çok önemli. Zaten ortasında da kocaman bir şey var, seramik bir şey var gittiğiniz zaman. Dördüncü sınıfa kadar orada okuyor. Dördüncü sınıftayken babasını da kaybediyor. Bunun üstüne Bursa'ya anneannesinin yanına gönderiliyor. Öğrenimine devam etmesi için. O sırada e, Ermeni Kilisesinin e, payitahtı Vatikanı, Echmiyazin Ermenistan'da. Orada da Gatoygos adı verilen en üst rütbedeki ruhani lider oturuyor. O e, Türkiye'ye gel gelen gönderdiği veya Türkiye'den gidecek olan bir piskopos'a yanında bir de çocuk Ermeni çocuk getirmesini, e, ruhani eğitim görmesi, Echmiyazin'de eğitim görmesi için istiyor. O şekilde kilise intisap etmiş oluyor. Yani. Evet evet. Burada <gülüyor> seçiyorlar on kişi. On kişi içinden de bu komidas. E, o zamanki asıl adı doğuştaki adı Soğumon Soğumonyan e, Gomidas'ın. Sonra Eçmiyezin'e gidiyor. Eç bu Gatoygos e, Ermenice konuşuyor. komidas yani Soğumon bilmiyor Ermenice. Bilmiyor Ermenice. E, nasıl sen hem Ermenisin hem Ermenice bilmiyorsun diyor. O da işte Ermenice Örme öğrenmeye geldim bu nedenle diyor.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 Daha sonra işte çeşitli kademelerden geçtikten sonra rahip başrahip Vartabet oluyor. Biz de zaten bütün dünyada o var, Gomidas Vartabet diyebiliriz. Evet, Vartabet de psikolojikten hemen önceki rütbe. O zaman da işte bir takdis töreni var e, ve adı değişiyor. Adı değiştiriliyor. E, i̇şte 15-16. yüzyıllarda diye hatırlıyorum. E, ünlü bir e, müzi, müzisyen... E, Rahibin adı olan Gomidas veriliyor. Böylece e, kiliseye de baş rahiplik var düzeyinde intisap etmiş, katılmış oluyor. Sonra işte müziğe yatkınlığından ötürü e, Tiflis'e gidiyor. Orada Yegmalyan nereye giderse gitsin hep konservatuvara girmek için amacıyla gidiyor. Lakin e, onun müzikteki yetkinliğini fark ediyorlar hemen ve diyorlar ki senin konservatuara ihtiyacın yok.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 Yatılı okuldaki arkadaşlarına görevler veriyor. İş bölümü yapıyorlar. Ee, gittiğiniz yerlerde işte şarkı derleyin, bana getirin falan diye. Harç Töten... yok yani öğrencilere <gülüyor> doğada. Fakat e, harç yok o zaman. Onun için e, şey de yok. Öğrenci ayaklanması tanışlan yok. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat çok ilginç. Köylüler e, bu şarkıları kendileri yapıyorlar, besteliyorlar. Ve işte şarkı besteyen, e, tutulan bir şarkıyı besteyen de lider...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 Tarihe kalacak bir beste yapmış olurdu diyor komidas için. Anduni diye bir bestesi var. Hmm, vatansız Anduni, değil mi? Anduni bir, evet, Anduni bir aslında şarkı türünün genel adı. Öyle mi? Ben de işte yeni yeni birçok şey öğreniyorum. Ee, hem e, evsiz barksız demek hem yurtsuz yuvasız demek. Ee, zaten e, grung da çok popüler olan Turna. grung da.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 Döbüs hangi eseri için söyleyeyim? Andoni diye bir Anduni, eseri daha. Tamam. An, bir, homeless. Evet, homeless evet. <gülüyor> Andoni. Dun ev an işte şey olumsuz yapıyor Andoni. Evet. E, Grupun ilgili bir şey daha. Ermeni halkı çok sever bu şarkıyı. Grupunla ilgili bir şey daha söyleyeyim. E, i̇şte Kayra'ya gidiyor, konserler veriyor. İstanbul'da 300 kişilik koro kuruyor. Yüzyılın başında.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 ...bu şarkı böyle etkili oluyor... ...diyor, kocası da geliyor, ne yaptınız karıma? <gülüyor> <gülüyor> ben on yıldır evliyim... ...hiç böyle görmedim... <gülüyor> ...öyle bir anlikte. Sonra... ...İstanbul'da da çok... E, ...önemli bir hayran... E, ...çevresi oluşuyor... ...komidas etrafında... E, e, ...Memed Emin Yurdakullar... E, ...efendim... E, ...şeyler... E, halde Edipler... Hatta saraydan e, şehzade Abdülmejid Efendi, daha sonra halife Abdülmejid evet. e, çok şey, çok yani entelektüel olarak da büyük bir katkısı var anladığım araştırmacı var. kimliği var, Doğru. icracı kimliği Doğru. ayrı var. E, çok önemli biri yani çok önemli biri sesi var. Müzik müzik e, bestekabiliyet yeteneği var. Çalışkan bir derlemeci. Öyle bir e, yanı var. Şimdi e, bazı başka yönleri de var tabii. Şimdi artık biraz e, üzülerek. Evet e, ama onu da konuşmak evet. zorundayız. E, e, mesela ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Haz diye bir e, nota yöntemi varmış Ermenilerin kullandığı. Bu sözcüklerin üstüne Ömer...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 bir, bir e, alıntı da var gene o, o yıllarda 1916-20 arasında basılmış fakat sonra e, ruhsal çöküntüsü başlıyor e, önce İstanbul Lapeye yatırılıyor orada bir süre geçtikten sonra bir dostunun evine e, Büyükada'ya gidiyor orada da bir süre geçiriyor fakat gün geçtikçe ağırlaşıyor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 Şimdi e, birçok bir kaynak e, bu süre içinde e, konuşmadığını veya çok az konuştuğunu, hiç piyano çalmadığını, beste yapmadığını, kimseyle bir il, e, ileti, ilişki, iletişim içine girmediğini söyler. Yani onu tahvil etmek bile çok zor değil mi? Yani böyle bir...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 Bugün bu akşamki bu konser var. Bu konserde epey önemli e, insanlar ve işler göreceğiz, duyacağız. E, kimler var isterseniz? Lütfen onları da bir Şimdi bir kere 4-5 Ermeni korosundan, aşağı yukarı 44 kişilik korolardan komünist şarkıları dinleyeceğiz. İkişer şarkı bunlar. E, şan e, sanatçılarımız e, çok önemli bir bu ee, piyanistimiz olan ve Amerika'da yaşayan Şahan Arzu'nin eşliğinde gomidastan şarkılar söyleyecekler ee, e, Aynur ve Şevval Sam gene gomidas şarkılarını Muhtemelen Kürtçe söyleyecekler ee, bir e, gomidas kuartet e, dinli de string kuartetini de e, aşkın Asamble en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 Bugün gene Açık Radyo'ya elden sonra Açık Dergi'de konuk olacak Rita Kuyumcihan var. Rita Kuyumcihan, Komites hakkında kitapları bulunan bir araştırmacı yazar e, ile e, Türkiye doğumlu e, Ermenistan'da yaşayan Diran Lokma Gözyan var. O da bir Komites araştırmacısı kitabı var. E, i̇kisi Gomides hakkında bir söyleşi yakatılacaklar daha sonra. Bir de <gülüyor> Ayşe Tütüncü, e, Gomidas'ın müziğinden e, improvizasyonlar e, doğaçlamalar yapacak bir başka etkinlik olarak. Ve ona e, çıplak hayatlar dans, dans evet. topluluğu e, Miran Tomasyan yönetiminde eşlik edecek. Dolayısıyla e, belki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 So Thank you.